Merhaba, İspanyol girişimciler pervane kullanmadan elektrik üretebilen rüzgar türbini geliştirdi. Türbinler ileri geri sallanarak enerji üretiyor. Vortex Bladeless adı verilen girişim geleneksel rüzgar türbinlerine meydan okuyan yeni bir tasarım sundu. Şirket rüzgar şiddeti ne olursa olsun mıknatıslar kullanarak türbinlerin sallanmasını sağladıklarını belirtti. Türbinler sallanmaya başladığında altlarında bulunan alternatör mekanik hareketi elektriğe dönüştürüyor. Wired sitesine bilgi veren İspanyol girişimciler pervanesiz türbinlerin geleneksel modellere oranla %40 daha ucuz olduğunu belirtti. Hareketli parçaları olmayan türbinler düzenli yağlama gerektirmediği gibi daha uzun süre kullanılabiliyor. Vortex bakım maliyetinin yanı sıra basit tasarımı sayesinde türbinlerin üretim maliyetinin %50 daha az olduğunu ifade etti. Kuşkonmaz bitkisi görünümüne sahip türbinler pervaneli modellere göre %30 daha az enerji üretse de bir alanda çok daha fazla sayıda kurulabiliyor. Vortex 12,5 metrelik mini modelinin gelecek yıl hazır olacağını sanayi modelinin ise 2018'de satışa sunmaya planladıklarını belirtti. Manisa'nın Soma ilçesinde köylüler kesilen zeytin ağaçlarının yerine yeni zeytin filanları dikti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Yırca mahallesinde kurulması planlanan termik santral için alınan acele kamulaştırma kararını esaslan iptal eden Danıştay 6. dairesinin kararını kısmen onamasının ardından Ziraat Mühendisleri Odası öncülüğünde Yırca köylüleri kesilen 6 bin zeytin ağacının yerlerine yeni zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikiminde bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özden Güngör şu ifadeleri kullandı. Biz rahat mühendisleri odası olarak bu termik santrallere karşı değiliz. Biz yenilenebilir enerjiye evet diyoruz. Mesela rüzgar enerjisi, güneş enerjisi bunlarla herhangi bir itirazımız yok ama kalkıp da Yırca'da bulunan birinci sınıf tarım topraklarını ve zeytin gibi önemli bir ürünü kesip de termik santralin yapılmasına biz karşıyız. Yırca halkı bu harekete devamlı bir şekilde direnmiştir. Başta köy muhtarı olmak üzere kendisini kutluyorum. Biz rahat mühendisleri odası olarak da Yırca halkının yanında olduğumuzu her zaman kendilerine beyan edip bunu söyledik. Bu kesilen ağaçların yerine derhal yenisini dikip yine Yırca halkıyla her zaman beraber olduğumuzu ilettik. Daha buralarda ise zeytin, pamuk, tütün gibi ürünler yetişiyordu. Fakat termik santral yüzünden halk buraları terk etmek zorunda kaldı ve maden termik santralde işçi olarak çalışmaya başladılar. Burası bir tarım ülkesi. Üreten bir ülkeyiz biz. Dolayısıyla bu yapılacak termik santrallerde başka bir yere yapılması lazım diye konuştu kendisi. Danıştay 6. Dairesi Yırca köylülerinin ve Greenpeace'in birlikte açtığı davada köy yakınlarında kurulması planlanan Soma Kolin Termik Santrali için verilen acele kamulaştırma kararını esastan iptal etmişti. Danıştay 7 Kasım 2014 tarihinde acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak bir gün önce şirket kararı beklemeden 6.666 ...zeytin ağacını kesmişti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde... ...kendilerine Dilovası Demokratik Gençlik... ...adını veren bir grup... ...bölgedeki kirlilik ve doğa katliamını... ...protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. İlçenin Batı Kavşağı'ndan... ...kent meydanında sloganlarla yürüyen gençler... ...ilçedeki kirliliğe sessiz kalan... ...yetkilileri protesto etti. Çevre ile ilgili çeşitli sloganların... ...yazılı bulunduğu pankartlar da taşıyan kalabalık... ...ilçe merkezinde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada bir süre önce... Organize sanayi bölgesi yolunda toprağın altına gömülü olarak bulunmasına rağmen yetkililerin yoldan geçen birileri atıvermiş diye geçiştirdikleri siyah renkli ve çoğallar içindeki atıkların nereden ve kim tarafından buraya getirilip gömüldüğünün açıklanması istendi. Tahlil sonuçlarının da açıklanmasını isteyen kalabalık, dil doğanın bilinçli olarak kirletildiği, halkın ilçeyi terk etmeyi mecbur bırakılarak mağdur edilmek istendiğileri sürüldü. Türkçe ve Kürtçe sloganlarında atıldığı protestoda gençler Tüm doğa severleri Dilova'sına davet ederek gelin hep birlikte doğamıza sahip çıkalım. Doğayı yok edenler dünyanın sonunu getiriyorlar. Artık bunlara dur demenin zamanı geldi. Bu dünya bizim hep beraber sahip çıkalım dedi. Doğa Derneği herkesi İzmir'de düzenlenen geleneksel balıkçılık festivaline davet ediyor. Kurulduğumuz günden bu yana doğa değerleri keşfetmek, korumak ve savunmak için emek verdiğimiz Gediz Deltası için 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü Postanlı Balıkçı Barınağı'nda buluşuyoruz. Bu defa Delta'nın emektarlarından balıkçılarla birlikte ve İzmirlilerin katılımı ile bütün gün Gediz Deltası'nı yaşayacağız. Şemikler Su Ürünleri Kooperatifi ile birlikte düzenlediğimiz geleneksel balıkçılık festivaline katılmanızdan mutluluk duyacağız deniyor Doğa Derneği açıklamasında. Katılmak isteyenler detaylı bilgiye doğaderneği.org adresinden erişebilirler. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.